sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar uğramadık kara deniz doğu ve batı yerleri bırakmaz ve şöyle der ben yaratılmışların en hayırlısı seçkin kul Muhammed'e falan oğlu falanım okuduğu salat ve selamım bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو أهله وَاجْزِهِ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun haline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını vaad makamı Mahmud'u ve fazileti ihsan eyle. Bir nebi kavmi adına bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salate ile. اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم Salavatının en faziletlerini, artıp çoğalan faydaların en şereflerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın resulü ve rasullerin efendisi efendimiz Muhammed Ehsan ile Allahumme ib'asehu makamen ve ve makamı öncekilerin ve sonrakilerin kıpta ettiği ve efendimizin memnun olacağı sana olan yakınlığını artıracağı makamı mahmuda ulaştır. Allahumme a'tihil Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü efendimiz Muhammed'e ihsanıyla Allahumme aati sayyidana ve ve ve Allah'ım efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allahum azzim burhanahu wa saqq fi fi eden delillerini muazzam eyle onun mizanını ağır eyle onun hujjyetini aydınlık kıl Derecesini yedinci kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt, Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allahümme ahyina ala sünnetihi ve teveffena ala milletih. وجعلنا من اهل شفاعته وحشرنا في زمرته واوردنا حوضه واسقنا من كاسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين امين يا رب العالمين canlandır onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşrı ile Bizi kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o kevser havuzunun kadehleriyle bize kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin ve ahtihil vesilete vel fazilete ve adderecete rafi'ate ve ab'athul meqamel mahmudenin lezi ve attahu ma'a ikhvanihin nebiyyin. صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولدى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline vesile makamını fazilet ve yüksek derece ihsan ile Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'u ulaştır. Allah'ım bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. اللهم اغفر لي ذلوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Allahım beni günahlarımı ana babamı bağışla. Allahım beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri. Bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarda dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما nuru Sırların sırrı Ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi. Şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlatıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın Mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tükrimu biha mesvahu ve tüşerrifu biha uqbahu ve tübelligu biha yevmel qiyameti munahu ve rizuhu. Allahümme Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Fil Devsalâ'daki makamını çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın, salatla ona salat eyle. Muhammed. <O target>. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat, üzerimize vacip olan, senin hakkını tazim içindir. <Gülüyor> Efendimiz, ey Muhammed bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir Efendimiz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat Allahum. صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون Allah'ım rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip Kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerinse senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, Sona ermesi söz konusu bile olmayacak, Salatla salateli. Şüphesi sen her şeye güç getirensin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نوراً وأبهرها وأسير الأنبياء فخراً وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقاً وأطهرها Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı Nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.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 Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Allah'ım, ala seyidina muhammedin ve zati ve hayatı bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği yaratılmışların her birini mest eden efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allahumme ala ala alihi Allah'ım efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun aline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, medh edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasulike en nebiyyil ummiy ve ala al seyyidina Muhammed. Allah'ım, kulun, nebin, rasulun, ümmi nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة ورحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من الدنيا وَجِزِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْأَ الدُّنْيَا وَمِلْأَ الْآخِرَةِ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve O'nun aline dünya ve ahiret dolusunca salatayla. Efendimiz Muhammed'e ve onun haline dünya ve ahiret dolusunca bereket hissaneyle, Efendimiz Muhammed ve onun haline dünya ve ahiret dolusunca merhamet hissaneyle, Efendimiz Muhammed'e ve onun haline dünya ve ahiret dolusunca selam ile. Allahumma ﷺ'e ﴿kema an Allah'ım Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat ile. Allahumme ve ve ve Allah'ım, bütün peygamberler arasından seçilen nebine, bütün kulların arasından kendisine razı olduğun resulüne Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut alemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliine semavi vahi konusundaki eminine salat eyle.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 Araf suresinde anlatılan adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerinin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta ana tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek, İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip, iffet yolunu açıkladığın, Menaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الظلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومن من إعطائك فدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومن تجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه والتبعن النور الذي أُنزل معه وقلت ما قولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريضة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك Allah'ım senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Hz. Muhammed vasıtasıyla bizi sapıklıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getirileceğine tüm kalbimizde inanarak sana yalvarıp dua ediyoruz. Ey Allah'ım! Kalü belada biz ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde, Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun, şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette selam verin. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatrine, kulun, Resulün, Nebin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Hazreti Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle senin ve bütün meleklerinin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen meth edilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahümme rfağ derecetehu ve akrim mekâmehu ve sekkil mizânehu ve eblic hüccetehu ve azhir milletehu ve ajzil thavâbehu ve azı'nûrehu ve adim kerâmetahu ve elhiqbihi min zücriyetihi ve ahli beytihi ma tukirru bihi aynâh. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli Beytini onunla beraber eyle onu kendisinden önce gelip geçen nebi'ler arasında azamet sahibi kıl. Allahumme ec'al ve ve ve fil Allah'ım efendimiz Muhammed'i Kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri en çok olan, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı ile. Allahumma manzilah. Allah, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabun makamındaki kimselerden ile. Allahumma, j'alhu Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevabı en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağdam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edilen eyle, onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan, Firdevs köşklerinde konuk eyle. Allahümme ceal seyyidena Muhammeden aslaqa kailin ve envecehesailin ve evvele şafi'in ve efzele musheffa'in ve şefi'uhu fî ümmetihi bi şefa'atin yavbituhu biha'l evvelûne vel âkhirûn. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed'i en doğru konuşan dileği hemen yerine getirilen ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin kıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek şefati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, yoluna hidayet erdirilenler arasında en yakın ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle. Allah'ım, Peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü Kevser Havuzu'nu önce ve sonradan baranlarımıza buluşma yeriyle. Allahum fi ve fi ve ala Allah'ım bizi onun cemaati arasında her şeyle. Sünnetiyle amel etmek nasip eyle. Onun dini üzre yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allahümme cmağ beynena ve beynahu kemâ âmennâ bihi velem nerehu ve lâ tüferriq beynena ve beynahu hattâ tudkhilena mudkhilehu ve tûridenâ havza. وَتَجْعَلَنَا مِنْ Allah'ım biz görmeden O'na iman ettik. Birbirimize kavuştur. Bizi O'nun kelsel havuzunu ulaştırana değin. Onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بل ورسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَا عَمَّ عَصِيَتِكَ وَوَا لَا وَلِيَّكَ الَّذ۪ي تُحِبُّ أَنْتُ Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, İki cihan saadetine insanları davet eden rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü'dür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahümme salli ala cesedihi fil ecsadi ve ala ruhihi fil ervahi ve ala mevkifihi fil mevaqifi ve ala meşhedihi fil meşahidi ve ala zikrihi iza züker salaten minna ala nebiyyina. Allah'ım cesedler arasında Hz. Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hz. Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara meşhedler cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine zikredilince zikrine tarafımızdan nebiimiz Muhammed'e salat ile Allahumme eblihu nabi ve teala ve Allahım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 Yüce Zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allahumma وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك وصل على الكرام الكاتبين ala ehli min vel Allah'ım, Mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, İnsanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allahümme âti ahle beyti nebiyyike afzal mâ âteyte ahadem min ehli buyutil mursalin. Ve i ashaben nebiyyike afzal mâ jâzeyte ahadem min ashabil mursalin. Allah'ım, Resullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehlibeytine beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım meğfir lil mu'minine vel mu'minat... وَالْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, müslüman kadın ve erkekleri, Onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım salli alal nabi Muhammedin ala ve sahbihi ve Allahum soyundan olan efendimiz Muhammed nebiye onun al ve ashabına salat ile tam manasıyla selam ile Allahum Ey merhametliler, Merhametli Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahım Muhammedlim devamille Allah'ım Efendimiz Muhammed'e onun al ve ashabına her tarafa güzel kokular yayan içinde bereketler bulunan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam ile. Allahumma, ﷺ, Allahumma, ﷺ, Allahumma, ﷺ, Allahumma, ﷺ, Allahumma, ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve göküzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allahumma salli ala seydina Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama sallayta ala seydina İbrahim Muhammedin Allah'ım efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun aline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen medh edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım ben din, dünya ve ahiret işlerimde, bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allahum mesturna bi setrike'l cemil. Allah'ım günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allahum inni eseluke bi hakkik'l azim. وَحقّ نور وجهك الكريم وبحّ أشك العظيم ووبماحمل كسك من عظمك وجلك وجك ووبائك مقدرك مس القانك وحقّ أ اسمائك المخزُونة المكنُونَ التيلَ يطل عليهه من ve Nur cemalinin Yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine Ya Rabbi senden talep ediyorum. Allahumma ve es'elüke bil is'mi lezi ve z'a'tahu alenleyli fe azlem. وَعَلَى النَّهَارِ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ وَعَلَى الْبِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ فَجَرَتْ وَعَلَى الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ Allah'ım sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan gökyüzünü direksiz tutan yeryüzünde sapa sağlam duran dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan su pınarlarını coşturan bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya rabbi senden talep ediyorum ve asâluk Allâhumma bil-âsmâil mektûbâtî jebhete Seyyidîna İsrâfil ʿalayhi s-salâm, vb. Bil-âsmâil mektûbâtî jebhete Seyyidîna Jibrîl ʿalayhi s-salâm, vb. Ve Malaikatîl Allah'ım, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın s anında yazılmış olan isimler. ...ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın anında yazılmış olan isimler hatrine, ...mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan... ...isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler... ...ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Ve bil ma minha ve ma Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.